Naziyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla and olsun kafirlerin cesetlerine boğulmuş olan ruhlarını ta derinliklerinden söküp koparan müminlerin canını ise rıf ile çıkaran ölüm meleklerine and olsun dalgıç yüzer gibi yüzüp ve gökten inip de kafirlerin ruhlarını cehenneme müminlerinkini cennete götürmekte öncül olarak koşan, bir de dünyanın işini tedbir eden diğer melekler zümresine ki muhakkak hepiniz tekrar dirileceksiniz. O gün sarsan sarsacak. O gün ensesine binecek olan da ardından gelecek. O gün kalpler korku ile titreyecek. Sahiplerinin gözleri zilletle eğilecektir. Onlar derler ki ''Biz mi sahiden eski hale döndürülmüş olacağız? Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz vakit mi?'' dediler. ''Öyleyse bu yeni hayata dönüş ziyanlı bir dönüştür. Fakat o ancak bir tek haykırıştır.'' ''Ki o zaman onlar görürsün ki hemen diri olarak toprağın yüzündedirler sana Habibim.'' ''Musa'nın haberi geldi değil mi?'' Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle nida etmişti. Bir avına git çünkü o pek azmıştır. Onun içindeki küfürden, azgınlıktan, temizlenmende meylin var mı senin? Ve seni Rabbini tanıtmaya irşat edeyim ki ondan korkasın. Musa gitti tebliğ etti ona. O en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat Firavun Musa'yı yalanladı. Allah'a isyan etti. Sonra da koşarak arkasını döndü. Nihayet sihirbazlarını yahut ordusunu topladı da bağırdı. İşte ben sizin en yüce Rabbinizin. Bunun üzerine Allah onu hem ahiret hem dünya azabıyla yakaladı. Şüphe yok ki Allah'tan korkacak kimseler için bunda katı bir ibret vardır. Sizi...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 Dağlarını sağlam dikti. Allah bunları size ve davarlarınıza birer fayda olmak üzere yapmıştır. Fakat o bütün belalardan üstün en büyük bela geldiği zaman, insanın neye koştuğunu iyice anlayacağı gün, o alevli ateş, cehennem, görecek her kimseye apaçı gösterildiği zaman, artık kim haddi aşarak küfretmiş, dünya hayatını, tercih eylemişse işte muhakkak ki o alevli ateş cehennem onun varacağı yerin ta kendisidir ama kim Rabbinin makamından korktu nefsini heva ve hevesinden alıkoyduysa işte muhakkak ki cennet onun varacağı yerin ta kendisidir sana o saati kıyameti onun ne zaman demir atacağını sorarlar